Bismillahirrahmanirrahim. 2536 Cabir'den Uzra oğullarından bir adam kölesini müreber olarak azad etti. Bu haber Ali sallatü Vesselam'a ulaşınca Ali ve Vesselam adama, köleden başka servetin var mı? dedi. Adam hayır dedi. Köleyi benden kim satın alacak? dedi. Muayim bin Abdullah el Adevi köleyi 800 dirhama aldı. Ali sallatü Vesselam bu parayı götürüp adama verdi sonra da önce kendinden başlayarak bu parayı harca, eğer artarsa aile efradına harca onlardan da artarsa yakınlarına harca yakınlarından da artarsa diğer yakınlarına daha sonra diğer yakınlarına ve böylece daireyi genişlet buyurdu 2537 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'ın el açık bir kimseyle cimri birinin sadaka veren ikin durumu Üzerlerinde boyunlarından göğüslerine doğru demirden bir zırh giymiş iki kişinin durumu gibidir. Eli açık olan bir sadaka vermek istediği zaman üzerindeki zırh parmakları örtünce bastığı yerleri ayak izleri silinceye kadar uzar. Cimri olan bir sadaka vermek istediği zaman zırh daralır ve her halkası bulunduğu yerdeki organa yapışır. Onu tutup genişletmeye çalıştığı zaman genişlemez. 2538 yine aynı, 2539 Ebu Umame bin Sehir bin Hanif'ten, bir gün mescitte ensar ve muhacirlerden bir grupla oturuyorduk. Hz. Ayşe'den görüşmek için müsaade almaya bir adam gönderdik. Ayşe annemizin huzuruna varınca bir defasında bana bir dilence geldi yanımda da Ali ve vesselam vardı. direnciye bir şey verilmesini söyledim. Fakat verilmesini söylediğim şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Ali ve vesselam da "Evine senin haberin olmadan bir şeyin girip çıkmasını mı istiyorsun?" dedi. "Evet." dedim. Ali ve vesselam, "Dur ya Ayşe. Bu kadar hesapçı olma. Sonra Aziz ve Celil olan Allah da sana karşı böyle hesapçı davranır." buyurdu. 2540 Esma bint Ebu Bekir'den Ali ve vesselam bana sadakayı hesaplayarak verme sonra aziz ve Celil olan Allah da sana hesapla verir 2541 Abbad bin Abdullah bin Zübeyr Esma bin Ebu Bekir'den naklediyor Esma peygambere gelerek Ya Nebi Allah Zübeyr'in getirdiğinden başka hiçbir şeyim yok ondan biraz sadaka versem günah olur mu dedi gücünün yettiği kadar ver kısma sonra aziz ve Celil olan Allah da sana verirken kısar buyurdu 2542 Adi bin Hatim'den, Ali sallallahu aleyhi ve yarım hurma ile de olsa cehennemin ateşinden korununuz buyurdu. 2543 Adi bin Hatim'den, Ali sallallahu aleyhi ve sallam cehennem ateşinden bahsedince hemen ciddi bir tavır takındı ve ondan Allah'a sığındı. Bu durum üç defa tekrar etti. Sonra yarım hurma ile de olsa cehennem ateşinden korunun bunu da bulamazsanız güzel söz söyleyin buyurdu 2544 mumzil bir cenir babasından şöyle nakletti öğleye doğru ve vesselamın yanında oturuyorduk yalmayak çıplak ve kılıçlarını kuşanmış bir halde bir grup geldi bunların yarısı belki de hepsi Mudar kabilesine mensuptu onların fakir olduklarını hallerinden anlayan peygamberin yüzü birden değişti içeri girdi sonra dışarı çıkarak Bilal'a ezan okumasını emretti Ezandan sonra namaz kılındı. Daha sonra Ali İsnaat ve selam salatü selam getirerek bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan Rabb'inizden korkun. Ondan da eşini yarattı. İkisinden birçok erkekler ve kadınlar üretti. Korunun o Allah'a karşı gelmekten ki siz onunla birbirinizden haklarınızı istersiniz. Ve hısımlık bağlarına saygı gösterin. Çünkü o üzerinizde gözetip görüp gözeticidir. Herkes parasından dirheminde, elbisesinden, buğday ve hurmasından tasadduk etsin. Yarım hurma ile de olsa sadaka verin. Bunun üzerine ensardan bir kişi elinde zor taşıdığı bir sepetle geldi. Diğer Müslümanlar da buna bakarak bir şeyler getirdiler. Getirilen sadakaların yiyecek ve giyecek olmak üzere iki öbek olduğunu ve bu olay üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün sevinçten altın gibi parladığını gördüm. Daha sonra ve Selam kim... İslam'da iyi bir yol açarsa o kişiye hem bu yaptığının sevabı hem de bu yol üzerine amel eden kimsenin sevabı verilir. Ayrıca açılan yol üzere amel yapanın sevabından hiçbir şey eksilmez. Her kim de İslam'da kötü bir yol açarsa hem bunun günahı hem de o yol üzere amel edenin günahı kendisine yazılır. Ayrıca açılan bu kötü yol üzerine amel edenin günahından hiçbir şey eksilmez. 2545 Harise'den ve Selam, sadaka verin. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki kişi sadakasını vermek için götürdüğü kimse eğer dün getirseydin alırdım ama bugün alamam diyecektir. 2546 Ebu Musa Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. Hayır işlere vesile olun ki şefaata nail olursunuz. Aziz ve Celle olan Allah peygamberinin diliyle dilediğine hükmünü bildirir. 2547 Muaviye bin Ebu Süfyan'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Bazen biri benden bir şey istediğinde siz de ona vesil olun. Ecir, sevap alın diye. Ben onun istediğini hemen yerine getirmem. Hayra vesile olun ki ecir, sevap alasınız. 2548 Cerrir babasından Ali sallallahu aleyhi ve sellem Aziz ve celil olan Allah'ın hoşlandığı ve kızdığı kıskançlıklar olduğu gibi hoşlandığı ve kızdığı kibirlilikler de vardır. Aziz ve Celil olan Allah'ın sevdiği kıskançlık, yerinde duyulan kıskançlıktır. Aziz ve Celil olan Allah'ın kızdığı kıskançlık ise, yersiz duyulan kıskançlıktır. Aziz ve Celil olan Allah'ın hoşlandığı kibir, kişinin, savaş esnasında kendi güç ve kuvveti sebebiyle duyduğu ve sadaka verirken hiçbir etki altında kalmaması, verdiğinin azlığına veya çokluğuna bakmaması sebebiyle duyduğu kibirdir. Aziz ve Celil olan Allah'ın kızdığı kibir ise, batıl yolda duyulan kibirdir 2549 Amr bin Şuayb'dan aleyhissalatü vesselam yiyiniz ve sadaka veriniz israfa kaçmadan ve kibre kapılmadan da yiyininiz 2550 Ebu Musa'dan aleyhissalatü vesselam müminler birbiri için bina gibidir birbirine destek olurlar Efendisinin mali konularda yetki verdiği hizmetçisi ise Efendisinin kendisine vermesini emrettiği gönül rızası ile verirse Kendi malından tasattık etmiş gibi olur 2551 Ukbe bin Amr'dan Kur'an'ı cehren okuyan açıktan sadaka veren gibidir Kur'an'ı gizli okuyan da sadakayı gizli veren gibidir 2552 Salim bin Abdullah'dan Ali Sınat ve selam 3 grup kimseye kıyamet günü aziz ve celal olan Allah bakmaz. Ana babasına asi olan, erkekliğe özenen kadın ve ailesini kıskanmayan erkek. 3 grup kimse de cennete giremez. Ana babasına asi, içkiye müptela ve verdiğini başa kakan. 2553 ve 54 Ebuzer'den yine aynı Anısellahü aleyhi ve üç grup insan var ki aziz ve celal olan Allah kıyamet günü ne onlarla konuşur ne bakar ne de onları temize çıkarır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bunun üzerine ben aldandılar, ziyan'a uğradılar. Aldandılar, ziyan'a uğradılar dedim. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve selam eteği yerde sürnenler, pazara getirdiği malı yalan yere yemin ederek iyidir diye satanlar ve verdiğini başa kakanlar 2555 İbnu i el-Ensari ninesinden ve vesselam isteyeni boş göndermeyiniz bir tırnakta da olsa veriniz. 2556 Behiz bin Hakim o da babasından dedesinden ve vesselam kendisine gelen bir muhtaca olduğu halde vermeyen kimse için kıyamet günü mutlaka kel başlı bir yılan çağırılarak vermediği o mal zehirletilir ve bu suretle ona işkence yapılır. 2557 İbn Ömer'den ve Vesselam Allah aşkına size sığınana yardım edin Allah adını anarak isteyene verin tehlikeye maruz kalıp da Allah rızası için yardım isteyene yardım edin size iyilik yapanı mükafatlandırın eğer mükafatlandıracak bir şey bulamazsanız razı ettiğinize inanıncaya kadar ona dua edin 2558 Behiz bin Hakim babasından o da dedesinden aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü sana gelmemeye ve dinine girmemeye parmaklarımın sayısınca yemin etmiştim ben Allah ve Resul'un bana öğrettiğinden başka bir şey bilmeyen biriyim şimdi aziz ve Celil olan Allah'ın rızası için Rabbimizin seni bize ne ile gönderdiğini soruyorum dedim İslam'la dedi İslam'ın alameti nedir dedim aziz ve Celil olan Allah rızası için Müslüman oldum Küfür isyanı bıraktım demen, namaz kılman, zekat vermen, Müslümanların malı, can ve ırzanın birbirine haram olduğunu, Müslümanların birbirlerine yardım eden kardeşler olduklarını kabul etmen ve aziz ve celil olan Allah'ın müşrikler arasındayken İslam'ı kabul ettiği halde onları bırakıp Müslümanların içine gelmeyen kimsenin hiçbir amelini kabul etmeyeceğini bilmendir buyurdu. 2559 İbn-i Abbas'tan ve Vesselam'ın insanların makam ve mevkici en hayırlı olanını size söyleyeyim mi? dedi. Söyle dedik. Allah rızası için ölünceye veya şehit oluncaya kadar atın yularını bırakmayan dedi. Sonra bundan sonrakini dedi. Söyle ya Resulullah dedik. Bir daha da inzivaya çekilip namazı kılan, zekati veren ve şerli kimselerden düşüp kalkmayan dedi. Daha sonra Size insanların en şerlisinin kim olduğunu söyleyeyim mi? İsterken aziz ve celli olan Allah'ın rızası ile isteyen fakat onun rızası için vermeyen kimse buyurdu. 2560 Ebu Zerden Aleyhissalatü Vesselam 3 insan vardır ki Allah onları sever. Yine üç insan vardır ki Allah ona da kızar. Allah'ın sevdiği şunlardır. Biri aralarındaki akrabalık dolayısıyla daha önceden hiçbir istekte bulunmadığı bir kavme gelir. Akrabalık dolayısıyla değil, onları Allah'ın adıyla onlardan bir şeyler ister. Fakat onlar istediğini yerine getirmez. Bunun üzerine aralarından biri geri kalarak onun kim olduğunu bilmeden ve ne kadar verdiğini ancak Allah'ın bildiği bir miktar hediyeyi gizlice ona verir. Allah'ın sevdiği ikinci insan ise bir toplulukta gece yürüyüşüne çıkan ve o toplulukta bulunanlara uykunun en tatlı olduğu bir başlarını yene koyup uyudukları bir zamanda kalkıp Allah'a yalvarıp yakaran ve Allah'ın ayetlerini okuyan kimsedir. Üçüncüsü de bir seriyede bulunan ve düşmanla karşılaşınca ordusu hezimete uğradığı halde şehit oluncaya veya zaferi kazanıncaya kadar ileri atılan kimsedir. Allah'ın kızdığı kimselere gelince bunlar da zina eden ihtiyar, kibirlenen fakir ve zalim, zengindir. 2561 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalâtu Vesselam, miskin birkaç hurma ve birkaç lokmanın kapı kapı dolaştırdığı kimse değildir. Miskin, ihtiyacı olduğu halde istemeyendir. İsterseniz bu konudaki ayet okuyun, onları yüzlerinden tanırsın. Onlar halktan yüzsüzlük ederek ısrarlan bir şey istemezler. Bakara 273 2562 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Miskin birkaç lokmanın ve birkaç hurmanın kapı kapı dolaştırdığı kimse değil. Öyleyse miskin nedir ey Allah'ın Resulü dediklerinde ihtiyacını giderecek bir şeyi bulamayan Maddi durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen ve kalkıp istemediği için de halkın arayıp sormadığı kimsedir. 2563 ve 64 aynı. 2565 Ebu Reyeden Ali sallallahu aleyhi ve sallam Allah kıyamet günü üç kimseyle konuşmaz: zina eden ihtiyar, büyüklük taslayan fakir ve yalan söyleyen imam. 2566 yine aynı 2567 Ebuhureyri'den Ali sallallahu aleyhi dul kadınların ve miskinlerin yardımına koşmak Allah yolunda cihad etmek gibidir. 2568 Ebu Said el-Hudri'den Ali Yemen'deyken Ali sallallahu aleyhi ve biraz ham altın gönderdi. Resulullah onu Hancal kabilesinden Akra bin Habis, Fezar kabilesinden Uyeyne bin Bedir bir yanı ile kabilesinden ve bir yanı ile de Kilab oğullarından olan Alkame bin Ulase ve Tau kabilesinden olan sonra da Nehban oğulları ile akraba olan Zeyd'den oluşan dört kişi arasında taksim etti. Kureyşler buna kızdılar. Nitekim bir defasında Kureyş'in ileri gelenleri bizi bırakıp da Necit'in ileri gelenlerine veriyor diye söylendiler. Ali Celal'e ve selam Onları İslam'ı ısındırmak için bunu yaptım buyurdu. Bunun üzerine sık sakallı, çıkık yanaklı, çökük gözlü, çıkık alını ve başı tıraşlı biri gelerek Allah'tan kork ya Muhammed dedi. Ali selamet ve selam Allah'a ben asi olursam ona kim itaat eder? Allah bana güveniyor da siz nasıl güvenemiyorsunuz dedi. Daha sonra adam çıkıp gitti. Bu durum üzerine oradakilerden biri adamı öldürmek için müsaade istedi. Oradakiler baktılar müsaade isteyenin Halid bin Velid olduğunu gördüler a.s. bu adamın neslinden bir kavim gelecek Kuran okuyacak fakat okudukları Kuran hançerlerini geçmeyecek Müslümanları öldürüp putperestleri bırakacaklar okun yaydan çıktığı gibi onlar da İslam'dan çıkacaklar eğer siz onların zamanına kadar yaşasaydınız bir tane bile bırakmadan hepsini öldürürdünüz 2569 Kabise bin Muharik anlatıyor bir olayda kefil olmuştum. Kefaletin ödenmesinde yardımcı olması için Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Bunun üzerine istemek üç kimseye helaldir. İki grup arasında meydana gelen anlaşmazlıkta zararın tanzimini üzerine alan kimseye bu durumda olan kimse kefil olduğu miktarı tedarik edinceye kadar dilenir ondan sonra bırakır. 2570 yine aynı. 2571 Ebu Said El Hudri'den Aleyhissalatü Vesselam minbere oturdu. Biz de etrafını çevreledik. Benden sonra size servet yüzünden gelecek felaketlerden korkuyorum buyurarak dünya ahvalinden ve onun güzelliklerinden bahsetti. Bunun üzerine biri hayır şer getirir mi dedi. Aleyhissalatü Vesselam sustu. Orada hakikaten adama Resulullah'a itiraz mı ediyorsun dedi. Kendinden geçen adam yavaş yavaş ayıldı. Terini sildi sonra ve vesselam sahili göreyim dedi ve devam etti elbette hayır şerri getirmez ancak bahar yağmurlar yağdığı zaman çeşitli otlar bitirir bu sırada bazı hayvanlar ölür bazılarda biten otlardan az bir miktar yiyebilir böcekler müstesna çünkü yeşillikte beslenen böcekler şişip semirinceye kadar yerler güneşe karşı döner abdest bozar sonra oynarlar işte servet de böyledir yeşil ve tatlı yani aldatıcı. Müslüman zengin eğer malından yetime, miskine, yolcuya tasattukta bulunursa o ne güzel kimsedir. Hakkı olmadığı halde alan kimse ise yiyip yiyip de doymayan gibidir. Kıyamet günü aldıkları onun aleyhinde şahadette bulunur. 2572 Selman bin Amır'dan ve Vesselam miskine tasattukta bulunmanın sadece sadaka sevabı vardır. Akrabaya tasaddukta bulunmanın ise iki yönlü sevabı vardır. Sadaka ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirme. 2573 Abdullah'ın hanımı Zeynep'ten Ali ve selam kadınlara süs eşyalarınızdan dolsa sadaka verin. Kocam Abdullah fakirdi. Bunun için ben ona "Ben sadakamı sana ve yetim olan yieğerlerime versem olur mu ki?" dedim. Ali serrat ve selam'a sor dedi. Doğru Ali ve selam'a geldim. Kapıya vardığında baktım içeride Ensardan Zeynep adında biri elim sormak istediğimi peygambere soruyor. Bu arada Bilal dışarı çıktı ona git peygambere bu meseleyi arz et ancak bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Bilal içeri girdi sallatü vesselam onlar kim dedi Bilal Zeynep dedi. Hangi Zeynep Ensar kadınlarından Abdullah'ın anımı Zeynep dedi sallatü vesselam evet olur hem iki yönden sevap olur. Biri verdiği sadakanın sevabı, biri de akrabayı düşünmenin sevabı buyurdu. 2574 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi birinizin demet demet odun yaparak sırtında pazara götürüp satması birinden bir istekte bulunmanızdan dilenmenizden daha hayırlıdır. İster versin, ister vermesin. 2575 Abdullah bin Ömer'den Ali ve vesselam dilencilikle geçinen kimseler kıyamet günü yüzlerindeki etler kurumuş olarak gelirler. 2576 Aziz bin Amr'dan Adamın bir Ali sallatü vesselam'dan bir şey istedi. Ali ve vesselam verdi. Adam ayağını eşikten dışarı atınca Ali ve vesselam "Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz hiçbiriniz bir şeyler istemek için bir adım bile atmazdınız." 2577 İbn-ül Ferasi'den ve Vesselam'a Ya Resulullah dileneyim mi dedim Hayır eğer mutlaka Dilenmen gerekirse salih kimselere git Buyurdu 2578 Ebu Said El Hudri'den Ensardan bir kurup ve Vesselam'dan bir şey istediler O da verdi sonra tekrar istediler Peygamberin yanındakileri Bitinceye kadar istemeye devam ettiler Bunun üzerine var olanı Sizden hiçbir zaman esirgemem kim iffetli olmayı isterse Allah ona iffet verir sabredene Allah dayanma gücü verir insana sabırdan daha büyük hayır daha çok bolluk verilmedi 2579 aleyhi ve a.s.v. nefsim elinde tutan Allah'a yemin edelim ki sizden birinin ipini alarak sırtına odun taşıması Allah'ın kendisine lütfettiği bir adama gelip versin vermesin ondan istekte bulunmasından daha hayırlıdır 2580 Sevbandan. Ali ve Vesselam: Kim bir şeyi garanti ederse onun için cennet vardır. Garanti etmesi gereken husus, başkalarından hiçbir şey istememek, dilenmemektir. 2581 Khabis bin Muharikten. Ali ve Vesselam: Üç kişinin dışındaki için dilenmek caiz değildir. Biri malı helak olan kimse, böyle bir kimse durumunu düzeltinceye kadar dilenir sonra bırakır. Diğeri de bir fitneyi önlemek için anlaşmazlık konusu olan malı tazmine kefil olan kimse. Bu durumda olan kimse de kefil olduğu miktarı temin edinceye kadar dilenin sonra bırakır. Üçüncüsü ise etrafından aklı başında üç kişinin fakir olduğuna yemin ettiği kimsedir. Böyle bir kimse de geçimi için gerekeni sağladıktan sonra dilenmeyi bırakır. Bunların dışındakilerine dilenmek haramdır. 2582 Abdullah bin ve a.s.w. İhtiyacı olmadığı halde kim dilenirse kıyamet günü yüzü tırmalanmış olarak gelir. Bunun üzerine ve vesselam 50 dirheme veya bu kadar altına sahip olan zengin insandır buyurdu. 2583 Muaz'dan aleyhissalatü vesselam ısrarla istemeyin. Sizden biri benim kendisi için kötü gördüğüm bir şeyi istemesin. Sonra verdiğim hayırlı olmaz. 2584 Amr bin Şuayb babasından vesselam, kim 40 dirhemi varken dilenirse o muhtaç olmadığı halde dilenmiş olur 2585 Abdurrahman bin Ebu Said el-Hudri'den annem beni Resulullah'a gönderdi vardım oturdum hemen bana dönerek şöyle dedi zengin olmak isteyeni Allah zengin yapar iffetli olmak isteyeni de Allah iffetli yapar kim ihtiyacını gidermek isterse Allah onun ihtiyacını giderir 40 dirhem olduğu halde dilenen kimse muhtaç olmadığı halde dilenmiş demektir. Bunun üzerine ben kendi kendime benim Yakut devem 40 dirhemden daha fazla eder diyerek geri döndüm ve hiçbir şey istemedim. 2586 bin Esar Esatoğullarından bir adamdan naklediyor. Ben ve ailem Baki Elgargat'a yerleştik. Ailem bana Resulullah'a git yiyecek bir şeyler iste dedi. Gittim yanında kendisinden bir şeyler isteyen biri vardı. Aleyhisselatü ve ona verecek bir şeyim yok diyordu. Bunun üzerine adam kızgın bir vaziyette döndü. O sırada şöyle diyordu. Yemin ederim ki istediğin kimselere veriyorsun. Aleyhisselatü Vesselam verecek bir şeyler bulamadığım için o bana kızıyor. Sizden biri kırk dirhemi veya bu kadar tutacak malı olduğu halde dilenirse muhtaç olmadığı halde dilenmiş demektir buyurdu bunun üzerine ben kendi kendime benim bol sütlü bir devam var. Bu deve 40 dirhemden daha fazla eder dedim ve hiçbir şey istemeden geri döndüm. Bu olaydan sonra Ali sallallahu aleyhi ve sellema arpa ve kuru üzüm getirildi. Allah katında zengin sayılıncaya kadar gelenlerin bir kısmını bize taksim etti. 2587 Ebuhureyri'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem zengine sıhhatli, gücü kuvveti yerinde olana sadaka helal değildir. 2588 Ubeydullah bin Adi bin Hıyar iki kişinin kendisine şunları naklettiğini söylüyor. Bu iki kişi Aleyhisselatü Vesselam'a sadaka istemek için geldiler. Aleyhisselatü Vesselam gözlerini kaldırarak onlara şöyle bir baktı. Onların güçlü kuvvetli olduklarını gördü. Bunun üzerine onda zenginin ve kazanmaya gücü yetenin hakkı yoktur. 2589 Semura bin Cünduk'tan Aleyhisselatü Vesselam Dilencilerin yüzü tırmalanma izleriyle doludur. Onları dilenme bu hale getirmiştir. Onun için isteyen yüzünü tırmalatsın, isteyen tırmalatmasın. Yalnız kişinin resmi makamdan bir istekte bulunması veya gerçekten darda kalanın dilenmesi bunun dışındadır. 2590 yine aynı 2591 ve 92 hakim bin Hizam'dan aleyhissalatü vesselam'dan bir şey istedim verdi tekrar istedim yine verdi bir daha istedim yine verdi ancak bu defa hakim bu mal tatlıdır, caziptir kim onu gönül hoşluğuyla alırsa aldığı bereketlenir kim onu ihtirasla açgözlülükle alırsa bereketi gider böyle kimseler yiyip yiyip de doymayan gibidir veren el alan elden daha üstündür 2593 yine aynı 2594 İbnü Saidi el-Malik'den Ömer bin Hattab beni zekat toplamaya memur etti. İşim bitince topladıklarımı kendisine verdim. O da bana bu iş karşılığında ücret verdi. Bunun üzerine ben Allah'ın rızası için yaptım. Karşılığında yine Allah'tan bekliyorum dedim. Bu sözüm üzerine Ömer "Verdiğimi al. Ben peygamber zamanında bir vazifeye tayin edildim." Yaptığım iş karşılığında ücret teklif edilince senin gibi söyledim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bana istemediğin halde sana bir şey verilirse al, ye ve tasattuf et buyurdu. 2595 Abdullah bin Said'den. Şam'dan gelerek Ömer bin Hattab'ın huzuruna çıktım. Bana hiç duymadığını görevli olarak Müslümanların bir işini yaptığın zaman sana ücreti verilir. Duyduğuma göre sen bu ücreti almıyor musun dedi evet benim atlarım kölelerim var ben bolluk içindeyim yaptığım vazifenin karşılığı müslümanlara sadaka olsun dedim bunun üzerine Ömer ben de senin gibi istememiştim fakat peygamberimiz bana bu ücreti verdi ben ona bunu benden daha fakir olana verin dedimse de dinlemedi yine bir defasında böyle bir ücret verdi benden daha muhtaç olanlara vermesini söyledim Allah'ın istemeden açgözlük yapmadan verdiği bu ücreti al ister kendin için koy, ister tasattık et verilmeyende gözün kalmasın. 2596-97-98 yine aynı. 2599 Rebiya bin Haris'ten. Haris'in torunu Abdülmuttalip bin Rebiya'ya ve Abdülmuttalip'in torunu Fadır bin Abbas'a Aleyhisselatü Vesselam'a gidin Ya Resulullah bizi zekat toplamak için görevlendirin deyin. Dedim. Biz böyle konuşurken Ali geldi. Onlara Aleyhissalatü Vesselam sizin hiçbirinizi zekat toplamakla görevlendirmez dedi. Daha sonra onları Abdülmuttalip şöyle anlatıyor. Resulullah'a gittik bize. Sadaka insan kirlerinin ta kendisidir. Onun için sadaka Muhammed'e ve onun ehli helal değildir dedi. 2600 şube anlatıyor. Ebu İyas Maviye bin Kurriye Enes bin Malik'ten Aleyhissalatü Vesselam'ı yiyenler dayılardandır buyurduğunu duydun mu diye sordum. Evet dedi. 2601 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir kavmin yeğenleri de kendilerinden sayılır. 2602 İbnü Ebu Rafi babasından Aleyhisselatü Vesselam muhlum oğullarından bir adamı sadaka toplamaya memur etti. Kölesi Ebu Rafi de yanında gitmek istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam adama bizim sadaka almamız haramdır. Bir kimsenin azaptı kölesi onun ailesinden sayılır. 2603 Behiz bin hakim babasından, o da dedesinden. Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey getirildiğinde bu hediye mi yoksa zekat mı diye sorardı. Eğer sadaka demişlerse yemezdi, şayet hediye derlerse elini uzatırdı. 2604 Esvet Ayşe annemizden naklediyor. Hazreti Ayşe bir satın alıp azat etti. Ancak burrenin sahipleri akrabalık hakkının kendilerine ait olmasını şart koştular. Hazreti Ayşe durumu Ali Aleyhisselam'a anlattı. Ali Aleyhisselam onu satın al ve azat et. Çünkü akrabalık hakkı azat edene aittir dedi. Böylece biri satın alınınca serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra Ali Aleyhisselam'a biraz et getirildi. Bu bereye sadaka olarak verilen etti. Aleyhisselatü Vesselam bu et ona sadaka fakat bize hediyedir. Onun kocası zaten hürdü buyurdu. 2605 Zeyd bin Eslem babasından. Hz. Ömer'in aziz ve celil olan Allah'ın yolunda kullanılması için bir kısrak tasat tükettim Fakat adam atı kullanmadı. Ben de ucuz satar diye onu parayla satın almak istedim. Resulullah'a giderek böyle bir şeyin olup olmayacağını sordum. Onu satın alma. Eğer ona bunu parayla vermiş olsaydın olurdu. Çünkü verdiği sadakadan dönen, kustuğunu yiyen köpek gibidir buyurdu. 2606 2607 aynı 2608 Said bin Müseyib'den ve Vesselam Adnan bin Useyde yaş kurmanın zekatının kurulmadan verildiği gibi yaş üzümün miktarı da tayin edip zekatın kuru üzümden verilmesini emretti.